اللهم الله الله الله الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين وصلات والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <gülüyor> Allahü Teala, fi Kitabhi İl-Kerim, ya艾yha Ladin Amanu Takkulallah, bakunu Maas Sadikin. Allah Subhanahu Teala, Kur'an-ı Keriminde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. İbn Kā'im rahimAllahu Teala, şöyle söylemektedir: Sadıkların derecesi Fatiha suresinin direği olan ve yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca senden isteriz ayetindeki kulların derecesidir. Bu menzile öyle bir makamdır ki Müslümanlar ile münafıkların farkı burada ortaya çıkmaktadır. Değerli Müslümanlar Allah insanoğlundan söz almıştır. Söz aldığı zümrelerin başında peygamberler gelmektedir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır: Ve iz ahadna minen nebiyyin mithaqahum ve minka ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve ibn Maryem ve ahadna minhum mithaqan ghaliza lesel'as sadikin an sidqihim ve atta lil kafirin azaban alima. Hani biz Peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. Allah doğrulara samimiyetlerinden sormak için böyle yaptı. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ve onlar. Sözlerinin eri olduğundan dolayı Allah katında sadıklar ve sıddıklar olarak anılmışlardır. Bakın Allah subhanahu teala peygamberleri için nasıl bahsetmektedir. ''Vezkur fil kitabı İsmail, innehu kâne sâdiqel va'di ve kâne rasûlen nebiyye.'' ''Kitapta İsmail'i de an, çünkü o sözünde sadık bir rasul nebi idi.'' Vaskur fil kitabı İbrahim, innehu kana sittiqan nabiyyen Kitapta İbrahim'i de an çünkü o sıddık bir nebi idi. Vaskur <Sessizlik> fil kitabı Idris innehu kana sittiqan nabiyyen Kitapta İdris'i de an çünkü o sıddık bir nebi idi. Ve Allah Teala Yusuf aleyhisselamı sıddık diye seslenmiştir. Yusufu eyuha sittiq Yusuf Ey sıddık kimse ne mutlu onlara ve onların yolunda olanlara hiç şüphe yok ki onların yolunda olanlar da Allah katında sıt makamına ulaşacaklardır peygamberlerden sonra söz verip sözlerinde duranlar da peygamberlerin yardımcılarıdırlar bizim peygamberimizin yardımcıları ise muhacir ve ensardır Allah katında o sıt makamına ulaşan muhacirleri bakın allah Teala nasıl anlatıyor. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَدْوَانَهِ وَيَنْصُرُونَ اللّٰهِ وَرَسُولَهِ اُلَٓئِكَ <gülüyor> هُمُ السَّادِقُونَ Allah'ın verdiği bu ganimet malları bilhassa yurtlarından ve mallarından edilmiş olan Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen Allah'ın dinine ve peygamberlerine yardım eden muhacir fakirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır. Bakın onlar Allah'ın kendilerine sadıklar demesi için nelere katlanmışlardır. Vatanlarından olmuşlardır. Mallarına el konulmuştur. Onlar Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyenlerdir. Ve onlar Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerdir. Bu kadar zorluğa Allah'tan bir lütuf beklemek için katlananların mükafatı Allah katında sadıklar olarak anılmaktır. O sadık muhacirleri Allah-u Teala kıyamet gününde ne kadar da güzel karşılayacaktır. Bakın Allah-u Teala kıyamet gününde Onlara şöyle seslenecektir. Eyne ibadiyellezine katilu fi sebili ve kutilu fi sebili, sebili ve uldu fi sebili ve cahadu fi sebili. Edhulul cennete feyedhulunaha bighayri hisabin ve la azabin. Yolumda savaşan, öldürülen, eziyet gören ve cihat eden kullarım nerede? Onlar cennete girsinler ve okullar Hesapsız ve azap görmeksizin cennete girerler. Kardeşlerim muhacirler böyleyken ensara bakacak olursak akabe biatı hemen gözümüze çarpacaktır. Akabe biatı gecesi peygamber efendimiz yanında amcası olduğu halde gelir. Amcası Abbas o dönemde henüz Müslüman olmamıştır ama yeni koruma endişesinden dolayı onu da oraya getirmiştir. İlk sözü Abbas alır ve der ki eğer siz onun peygamberliğini kabul ediyor ve kendisini her çeşit tehlikeden her ne pahasına olursa olsun koruyacağınıza söz veriyorsanız yanınızda götürün. Yoksa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz onu burada korumaya devam ederiz. Medineliler cevap verirler ve derler ki ey Allah'ın elçisi bizim kanlarımız senin kanınla Ellerimiz senin elinledir. Kendimizi, çocuklarımızı ve eşlerimizi koruduğumuz her şeyden seni de koruyacağız. Bizden kendin için dilediğin sözü al. Rabbin için de istediğin şartı koş. Sonra Peygamber Efendimiz ayağa kalkar. Önce Kur'an okur. Ardından orada bulunanlara Allah'ı ve İslam'ı anlatır. Ve der ki Yüce Rabbim için sizden istediğim ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmenizdir. Kendim için ise beni ve ashabımı barındırmanız, yardımcı olup savunmanızdır. Kardeşler, sıra beyatlaşmaya geldiği zaman herkes atacağı adamın nedenli ciddi olduğunu bildiği halde içlerinden birisi son bir kez uyarmak ister ve araya girer. Bütün bakışlar birden ona çevrilir ve der ki ey Medineliler! Siz Allah'ın elçisine biat etmekle neye söz verdiğinizin farkında mısınız? Sizler kızıl ve kara bütün insanlarla savaşmak üzere biat ediyorsunuz. Eğer sizler karşılaşacağınız musibetlerle mallarınız azaldığı en değerli olanlarınız öldürüldüğü zaman bunlardan pişman olup ona yardım etmeyecek ve kendisini düşmanların eline bırakacaksanız Allah'a yemin olsun ki böyle bir şey dünyada da ahirette de sizin için en büyük yüz karası olur. Şimdiden vazgeçin. Medine'ler ise her şeyin farkında ve sözlerin de ardındadırlar. Mallarımız yok olsa bütün büyüklerimiz doğransa bile derler ve yola devam ederler. Kardeşlerim sahabe hayatını inceleyecek olursanız onların olanca zorluklara rağmen akabede verdikleri sözden Asla vazgeçmediklerini göreceksiniz. Onlar Allah yolunda savaştılar. Öldüler ve öldürüldüler. Başlarına dinlerinden dolayı sayısız eziyet geldi. Mallarına el konuldu. En değerleri öldürüldü. Aşağılandılar, dışlandılar ama mücadeleyi bırakmadılar. Sözlerinden vazgeçmediler. Bakın allah Teala sözlerinde sadık duranlar için ne buyurmaktadır? Minel Femin hum min al-ümmiinin rıjalun cıdqu ma aahadullahi عليهi, f'minhum man qada nhabhu, minhum man yantazir, v'ma baddalu tebdiila. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, bir kısmı da beklemektedir. Ama verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Kardeşlerim, sahabeyi sahabe yapan özelliklerden bir tanesi yaptıkları yanlışta ısrar etmemesi, tövbe edip yanlışından geri dönmesi ve ne pahasına olursa olsun doğru sözlü olmasıdır. Kab bin Malik'in kıssasını bilmekteyiz. O ki bir gaflet içerisinde Tebük gazvesinden geri kalmıştı. Ve meseleyi şu şekilde anlatmaktadır. Resulullah aleyhisselatu Vesselam'ın Tebük'ten, Medine'ye geri hareket ettiğini duyduğum zaman benim bir özüntü aldı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Vesselam'ın Medine'ye geldiğini söyledikleri zaman kafamdaki batıl düşünceler dağılıp gitti. Onun elinden artık hiçbir yalanla kurtulamayacağımı anladım. Her şeyi doğru söylemeye karar verdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam seferden döndüğü zaman adeti gereği mescidinde iki rekat namaz kılar sonra halkı karşılardı. Bu sefer de öyle yaptı. Onun yanına gittim. Onun yanına gittiğimde cihattan geri kalanların kendisine yeminler eşliğinde özür beyan ettiklerini gördüm. Kendisine selam verdim. Bana dargın dargın gülümseyerek gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Dedi ki, niçin savaşa katılmadın? Binek hayvanı satın almamış mıydın? Diye sordu. Ben de, ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım ileri süreceği mazeretle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü insanlara fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceririm. Fakat yine yemin ederim ki Bugün sana yalan söyleyerek rızanı kazansam bile yarın Cenab-ı Hak işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğruyu söylersem bana kızacaksın ama ben doğruyu söyleyerek Allah'tan af diliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki işte bu doğru söyledi. Haydi kalk senin hakkında allah Teala hüküm verene kadar bekle buyurdu. Kardeşlerim evet bu sahabe-i celil doğru söyledi. Peki ya bizler kardeşler, peki ya bizler geri kalmışlarımıza, hareket etme işimize, umursamaz oluşumuza, açık yüreklilikle gafletteydik ya Rab. Affet mi diyeceğiz? Yoksa o münafıklar gibi bahaneler mi uyduracağız? Kappi Malik sadıktı. Onun sıdkı Allah tarafından onaylanmıştı. Peki ya biz onun tövbe ettiği gibi geri kaldığımız salih ameller için Allah'tan af diledik mi? Sanmayın ki Allah Azze ve Celle onlardan aldığı sözü bizden almadı. Hiç şüphesiz ki Allah bizlerden de söz almıştır. Rabbim bizleri Sözlerinde sadık duran peygamberlerle, sıttıklarla, şehitlerle bir elisin. Rabbim bizleri sözünde sadık duran sadıklardan eylesin. Ve ahiredevni haz. Elhamdülillahi rabbil